''De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir.''